1300, numaralı konu, İbni Abbas'ın ilme teşviki, evet, İbni Abbas'tan cihadı sordum, bana, senin için cihattan daha hayırlısını sana söyleyeyim mi, bir mescide git, orada Kur'an ve din bilgilerini öğret, İşte bu cihattan daha hayırlıdır, dedi.